Üç prens. Eve zaman içinde Newlandkirt krallığında Omat adında bir kral yaşarmış. Üç oğlu varmış: Odin, Oscar ve Oliver. Odin en büyümüş ve resim yapmayı severmiş. Tüm zamanını güzel resimler yapacağı krallık ormanında geçirirmiş. İkinci prens Oscar, yetenekli olmasına rağmen dikkati çabuk dağılan biriymiş. Bir ressam ya da doktor ve hatta bazen bir dansçı olmak istermiş. En küçüğü Oliver şımarık ve kabaymış. Tüm hizmetçileri azarlar ve hizmetlerinden asla memnun olmazmış. Kral Omat çok endişeliymiş. Üç oğlu da büyümüş ama Hiçbiri sorumluluk üstlenmeye hazır değilmiş. Bir gün hepsini çağırmaya karar vermiş. Evet baba, bize aradınız mı? Evet. Çocuklarım, bildiğiniz gibi ben bu krallığı her şeyimi vererek hizmet ettim. Ama şimdi dünyayı gezmek istiyorum. Sorumlulukları sizin üstlenmenizi istiyorum. Baba! Üzgünüm ama yine de gerçekten ne istediğimi bulmalıyım. Hala bununla uğraşıyorum ve üzerimde baskı olmazsa minnettar olurum. Ama Oscar... Üzgünüm baba. Odin, Oliver. Baba, sorumluluk almaya hazır olduğumu düşündüğünüzü biliyorum. Ve dürüst olmak gerekirse aynı fikirdeyim. Ama en büyük değilim. Yani sorumluluğu Odin'in alması gerekmiyor muydu? Evet, ancak yardım etmeye çalışabilirsiniz değil mi? Ee, hayır, teşekkür ederim. Sıkıcı yönetim işlerini yapmak yerine arkadaşlarımla oynamayı tercih ederim. Bunu söyleyen Oliver ayrılmış. Üzgün Kral Omad, karşısındaki Odin'e bakmış. Odin, ilk doğan oğlum. Babana yardım et. Baba, sana daha önce söylemiştim. Kral olmak benim ilgimi çekmiyor. Seni üzdüğüm için üzgünüm ama Roma'ya gidip ressam olmak istiyorum. Duruma üzülen Odin dönmüş ve uzaklaşmış. Kapıdan çıkar çıkmaz Omat öfkeyle yukarı bakmış. Ee, sana bunun işe yaramayacağını söylemiştim. Oğulların bu duygusal saçmalığa kanacak son kişilerdir. Onlara istediğimi yapmalarını emretmeliydim. Ve avizenin arkasından bir peri çıkmış. Adı Kito'ymuş. Sakin olun kralım. Senin için söylemesi kolay. Bütün krallığı yönetmesi için üç yetişkin yetiştirmeye çalışan sen değilsin. <Gülüyor> Neden onlara bir oyun oynamıyoruz kralım? Peki bu ne anlama geliyor? Oh, bu kulağa gerçekten eğlenceli geliyor. Tamam Kito, hadi bunu yapalım. Aynı gün, kral Oliver'a gitmiş. Merhaba Oliver, kılıcına hayranlıkla bakıyorsun. Muhteşem değil mi baba? Ve çok parlak. <gülüyor> Ama hiç kullanılmayacak olan temiz bir kılıç ne işe yarar ki? Ne? Tabii ki kullanılacak. Kim tarafından? Sen mi? <gülüyor> Oğlum sadece 19 yaşındasın. Senin yaşındayken güçlü ve cesurdum. Ama sen? Endişe etme. Sen de hazır olacaksın. Belki 60 yaşında. 60 mı? Bundan daha erken bir zamanda kral olmayı bekliyorum. Kral olmak için eğitimden geçmek istemeyen biri olarak mı? Evlat, kral olmadan önce gitmen gereken çok uzun bir yolun var. Dediğim gibi 60 yaşında belki. Oliver, babasının onun hakkında ne düşündüğünü öğrenince çok öfkelenmiş. <gülüyor> Aa, evet, işe yaradı mı? Bir bebekten şeker çalmak kadar kolaydı. Yaptığın şey onu sarstı. <gülüyor> Bu hiç komik değil. Umarım planın işe yarar. Yiyecek. Şimdi biri gitti, ikisi kaldı kralım. Kral ikinci oğluna gitmiş ve Oscar'ı saksılarla çevrili bulmuş. Baba bak yeni bir hobi buldum. Bahçıvanlık. Eğlenceli değil mi? Evet. Oğlum seni herhangi bir kraliyet sorumluluğu almak için zorlamayacağımı söylemeye geldim. Gerçekten mi? Bu harika. Demek istediğim, kral olamayacağın açıkça ortada. Bir kral her zaman neyi istediğinden emindir. Ne? Ee, ben de eminim. Ee, sanırım. Tabii ki. İnsanların kral veya saray soytarısı olma konusunda karar veremeyen bir hükümdarı seveceğinden eminim. Yeni hobinin tadını çıkar oğlum. Görüşürüz. Yeterince emin olmadığımı mı düşünüyor? Peki. Yarın dışarı çıkıp yanıldığını ispatlayacağım. Sonunda kral en büyük oğlu Odin'e gelmiş. Şuna bakın. Gerçekten muhteşem. Oo, Teşekkür ederim Odin. Hala yakışıklı olduğumu bilmiyordum. <gülüyor> Üzgünüm baba. Arkandaki gül fidanlarını kastetmiştim. <Gülüyor> Boş ver Odin. Sana ormandan başka bir şeyin resmini yapmak ister misin diye sormaya geldim. Ne? Fakat resimlerimin nesi yanlış? Aslında söylemek istediğim şu ki burada çok fazla ağaçlar ve çalılar ve ağaçlar var. Neden dağları yapmayı denemiyorsun? Manzaraları farklı bir şey. Biraz daha zor olanları. Bu harika bir fikir. Krallıktaki yeni yerlerin resmini yapmak için yarın yola çıkacağım. Desteğin için teşekkür ederim. <gülüyor> bir baba başka ne yapabilir ki? <gülüyor> Şimdi sıra sende to Ben görevimi yaptım. Ertesi gün Oliver kılık değiştirmiş ve yürüyerek saraydan ayrılmış. Ha, Bunu babama kanıtlayacağım. Bununla birlikte Kito'nun onu takip ettiğini fark etmemiş. Kısa bir süre sonra bir sepet elma taşıyan yaşlı bir kadına rastlamış. İşte beklediğim fırsat! Yaşasın! Of oh, hayır, olamaz. Genç adam, yardım eder misin? Ben mi? Ama onu düşüren sendin. Ne kadar kaba. Kral bile senden daha nazik olurdu. Hiç kimse onunla böyle konuşmadığı için bu genç prensi şaşırtmış. Aa, aa öyle mi? Ben özür dilerim. Aha, en azından özür diliyorsun. Oliver o kadar şaşırmış ki, yaşlı kadın için elmaları toplamaya başlamış. Evet, şimdi bana yardım ettin. Teşekkür ederim. Ona kocaman gülümsemiş ve uzaklaşmış. Oliver derin derin düşünerek yoluna devam etmiş. Hmm, bu askerler ilginç bir sohbet yapıyorlar. Küçük prensimizi oraya götürelim. İşte! Eyvah! Kılıcım! Pişt. Kılıç mı? ah Askerler! Oliver oraya yaklaşmış ve konuşmalarını dinlemiş. Biz ne yapıyoruz? Sence saldıracaklar mı? Bilmiyorum ama dikkat çekmeyelim. Dikkat çekmemek mi? Bir düşman var olduğunda saldırırız. <gülüyor> Bu çocuğun hissi var. Düşmana canın isteyince saldıramazsın öyle. Evet! Bu savaşa yol açarsa krallığın insanlarını düşün. <gülüyor> Endişelenme evlat. Bu şeyler kral ve ordusunun halledeceği konular. Ve prenslerin tabii ki. Bunu duyunca Oliver utanmış. Öğrenecek çok şey olduğunu bilmiyordum. Babam gerçekten de tek başına bu kadar çok sorumluluğu üstleniyor mu yani? Aa. <gülüyor> İşe yarıyor. Şimdi diğerine gidelim. Oscar, krallığın başka bir bölgesinde dolaşıyormuş. Bu çok heyecan verici. Oo, bir ressam. Hmm, kesinlikle daha iyi bir resim yapabilirim. Daha ileri gittikçe, Kito birdenbire etrafta üzgün şekilde oturan bir grup oyuncuyu görmüş. Ve gülümsemiş. Yaşasın! Öpüşürüz! <Gülüyor> Oscar sesi duyunca onlara doğru gitmiş. Oyuncular! Ama neden hepiniz üzgünsünüz? Neden mi? Kralımız komşu krallıklardan gelen önemli misafirleri ağırlayacak. Ama dansımızın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Konuklara iyi bir gösteri yapmak istiyoruz. Öyle mi? Ben çok iyi dans ederim biliyor musunuz? Size yardım edebilirim. Ve böylece dans etmiş ve onlara da öğretmiş. Sonunda tüm sanatçılar moralleri düzelmiş şekilde gösteriye hazırmış. Teşekkürler genç adam. Buna çok ihtiyacımız vardı. Umarım gelip bizi izlersin. Hoşçakal. Oscar yeteneklerini kullanarak birine gerçekten yardım ettiği için çok mutlu olmuş. Diğer yeteneklerimi daha fazla insana yardım etmek için kullanırsam, belki de krallığı yönetmek o kadar da kötü bir fikir olmaz. Evet. Geriye bir tane kaldı. Kido Odin'e aramış ve onu bir nehrin yanında otururken bulmuş. Ah hayır, onu başka bir yere taşımalıyım. Ah, burası muhteşem görünüyor ve neredeyse çoğunu yaptım. Şimdi geriye sadece. Şimdi. Hmm. Oh hayır olamaz, yaptığım resim hayır, benim resmi üstü çamur oldu. Ah, başka bir yere gidelim. Bu yüzden boyalarını ve tuvallerini alarak uzaklaşmış. Burası iyi görünüyor. Burada hava felaketleri yaşanmaz. Tekrar yapmaya başlamış ve neredeyse tamamlamak üzereyken... ...elinde kovayla su taşıyan bir adam yanından geçiyormuş. Yaklaş, yaklaş, şimdi... Kovadaki su resmin her tarafına dökülmüş. Odin buna çok kızmış. Ne kadar can sıkıcı. Tek istediğim çok güzel bir manzara resmi yapmaktı. Aa, çok üzgünüm genç adam. Ancak güzel bir manzara çizmek istiyorsanız size nereye gideceğinizi söyleyebilirim. Söyleyeceğim yer tatlı yeşil çayırlarla ve kuğuların yüzdüğü güzel gölçüklerle doludur. Kulağa harika geliyor. Bana nerede olduğunu söyle. Adam tarif edince Odin koşarak oraya yönelmiş. Evet. Söylenen yere geldim. Nihayet. Fakat dur. Burada kuru toprak ve çalılıklardan başka bir şey yok. O adam beni kandırdı. Tam o anda genç bir kız yoldan yürüyerek gelmiş. Hey evlat! Bana kuğuların yüzdüğü, güzel göletlerin olduğu yeri tarif edebilir misin? Orası burası. Veya bir kuraklık tarafından vurulmadan önce burasıydı. Fakir insanlar bölgeyi boşaltmak zorunda kaldı. Kral bize değer vermiyor olmalı. Yanılıyorsun. Kral değer veriyor. Sadece ona yardım edecek kimsesi yok. Odin aniden söylediğinin farkına varmış. Kız bununla ilgilenmemiş ve dönüp gitmiş. Ne kadar korkunç. Böyle güzel bir yer. Zavallı babam bu kadar uğraştıktan sonra bile harab olmuş. En sonunda nihayet işim bitti. Bu sırada sarayda kral yalnız başına oturuyormuş ve tatilini hayal ediyormuş. Aa, sıcak güneş parlar, tembel nehirler, tatlı Hindistan cevizi suyu. Bu çocuklar ne zaman hazır olduklarını söyleyecekler. Baba! Baba! Biz hazırız. Ha? Ne? Ee, peki. Baba, krallığı gezdik ve ne kadar iyi yönettiğinizi gördük. Gerçekten de yardıma ihtiyacın olduğunu gördük ve... Şimdi sorumluluklarımızı devralmaya hazırız. Kral öyle duygulanmış ki gözleri yaşlarla dolmuş. <gülüyor> Çocuklarım anlayacağınızı biliyordum. Of. Ve böylece üç prens krallığı yönetmek için el ele vermiş. Zaten iyi ve zeki olduklarından çok çabuk öğrenmeye başlamışlar. Öte yandan kral, ılık güneşin altında bir sahilde tembellik yapmanın tadını çıkarıyormuş. Ah, bence bu en iyi şey. Ve bu Hindistan cevizi suyu gerçekten lezzetli. Öyle değil mi Kito? Aa, kesinlikle majesteleri. Kesinlikle. <gülüyor>